876, numaralı konu, Hazreti Peygamber'in Huyi bin Ahtabın kızı Safiye Valide'miz ile evlenmesi. Evet, Hayber'de alınan esirler bir araya getirildiğinde Duyiye Hazreti Peygamber'e gelerek, "Ey Allah'ın Rasulü, bana bir kariye ver" dedi. Hazreti Peygamber, "Git esirler arasından bir kariye al" buyurdular. Duyiye de gidip Huyi'nin kızı Safiye'yi aldı. Bunun üzerine adamın biri Hazreti Peygamber'e, "Ey Allah'ın Rasulü, sen Kurayza ve Nadir kabilelerinin efendisi Huyi'nin kızı Safiye'yi aldı."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 Safiye için devesinin terkisinde yumuşak bir yer yaptılar ve üzerine de perde gerdiler.